Bir fani bir faniye sevdiği kadar hediye götürür. Evladın olsun, ailesin olsun, dostlarını olsun. Bu Cenab-ı Hak yine bize bir ölçü veriyor diğer bir ayet-i kerimede. Dördüncüzün cüzün başında "Lentenar bir rahatta tüm fukûmî mâcubun" Sevdiklerinizden vermedikçe hayrın üstüne birre Cenab-ı Hakk'a yaklaşamazsınız buyruluyor. Ne kadar sevdiğimizden verebiliyoruz. Ne kadar Cenab-ı Hakk'ın fedakarlık halindeyiz. Mesela şimdi bir Kurban Bayramı'na geliyoruz. Orada bir İsmail Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam bir tefekkür etmek lazım. İbrahim Aleyhisselam, yana bak mal verdi. Malı üç zikir karşısında hi hibe etti Cebrail'e. Cebrail yok dedi, ben insan değilim dedi, ben beliyim dedi, yok dedi. Sen meleksen, ben de Halil'im dedi, Allah'ın dostuyum dedi. Sen üç sefer getirirsen hepsini vereyim. Bir sefer gelirse üçte birini vereyim dedi. İnsanın canı kıymetlidir çok. Mallını canlıca satın aldılar. Canı kıymetlidir çok. Canının ateş atılmasına razı oldu. Gelen meleklere aramıza girme buyurdu. Ateş atılırken de hiçbir üzüntü alameti yoktu bir dostu ödeme durumundaydı. Melekler dostla dostun arasına girmeyin dedi. Ateşi yandıran söndürür buyurdu. Üçüncü olarak evlat muhabbeti kaldı. Ona da tevriye günü, arefe günü, birinci gün, üç gün üst üste rüya gördü kurban et diye. Bütün tahtlar, taht kuranlar kalbinden düşecek. Fedakarlık. O fedakarlık karar haline geldiği zaman Cenab-ı Hak koçu gönderdi. Ve İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak sena etti. Ahdinde durdu. Vefakarlık gösterdi. Lentenar bir rata tümfugû bimâ tübbûn Sevdiklerinizden vermedikçe birre Allah'a hayranın üst seviyesine yaklaşamazsın buyuruluyor. Demek ki Cenab-ı Hak bize kıstaslar koyuyor. Onun için Allah diyen bir kalbin merhamet ve ikramdan nasipsiz olduğunu düşünmek mümkün değil. pinto olduğunu düşünmek mümkün değil. Hizmetten uzak olduğunu düşünmek mümkün değil. Cömert insan Merhametli olur, şefkat sahibi olur. Mütevazi olur, su gibi olur. Hatta su gibi aziz ol derler. Anadolu'da vardır bu söz. Mevlana meslevisinde vardır bu. Bak diyor Mevlana, sulara bak diyor. Kaç çeşit su var diyor. İçme suları var diyor. Acı sular var diyor, tuzlu sular var diyor. Bozuk sular var diyor, lağım suları var diyor. Tafin etmiş sular var diyor. Bak diyor, güneş diyor, hepsini buharlaştırır diyor. Hepsi semaya çıkar diyor. Samada tathir olur, temizlenir diyor, berraklaşır diyor. İçindeki o lekeler, o pürüzler gider diyor. Saflaşır diyor, berraklaşır diyor. Sonra diyor, yeryüzüne akar diyor. Artık ona da rahmettir diyor, rahmet yağığı olur dedi diyor. O bütün sular karışmış birbirine. Ne kadar normal, anormal sular varsa... Hepsi yeryüzüne akar diyor. Fakat artık o diyor rahmettir osu diyor. Rahmet olarak gelir diyor. Toprak diyor ondan imbat eder diyor. Mahlukat diyor bütün mahlukat istifade eder diyor. O diyor yorulur diyor. Toprağın altında kalır diyor. Tohumların içine girer diyor. Seni besleyecek şeyleri doyurur diyor. En sonunda diyor bir göle ya bir denize varır diyor. Orada durulur diyor sakinleşir diyor. İşte diyor sen de diyor iç alemini böyle temizle diyor buharlaştır diyor. Kat efla menzekka iç alemini temizle berraklaşsın diyor. Ondan sonra bütün mahvede rahmet tevzi ediyor. Rahmet dağıt diyor. Rahmet ol sen diyor. Yorul diyor bunun için diyor. Fakat diyor sonra göle ve denize var. Cenab-ı Hakk'a bir vuslat olsun. O vuslatla dinlen huzur buluyor. Onun için acıyabilmek çok mühim. Acımak Allah'ın büyük bir lütfu çünkü acımak Cenab-ı Hakk'a mahsul, Kur'an-ı Kerim'de en büyük, en çok geçen bir esma, Rahman esması. Zira acımak merhametin mahsulü. Acıyan cömerttir, mütevazidir, hizmet ehlidir, vicdan sahibidir. Cenab-ı Hak herkesi müsavi olarak yaratabilirdi. Herkese birbirine muhtaç olarak sakatları görüyoruz. görüyoruz. Sağır görüyoruz, dilsiz görüyoruz. Bir uzvu olmayanları görüyoruz. Allah niye onları öyle yarattı? Da seni sağlam yarattı. Bunu tefekkür etmek lazım. Ki seni öyle yaratabilirdi, onu sağlam yaratabilirdi. Demek ki onun muhtaç olan durumunu telafi etmek zorunda. Çünkü onu sana emanet kıldı. Demek ki bir mümin vicdanının bir emanet talekkisinde olması zaruri. Hatta çok ibretli bir Hadis-i Şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. esab ı kiram arasında şu hakikati duyardık. Kıyamet gününe bir kişinin yakasına hiç tanımadığı biri gelip yapışır. Kıyamet günü, bir kişinin yakasına hiç tanımadığı bir kişi gelip yapışır. Adam şaşırarak, benden ne istiyorsun, tanıştığımız yok, ben seni hiç tanımıyorum der. Yakasını yapışan kişi de şu cevabı verir. Dünyadayken beni hata ve çirkin işler üzerine görürdün de ikaz etmezdi. Beni o kötülükten alıkoymazdı. Ben de bugün senden davacıyım. Yani bir müminin mesuliyetini bildiren büyük bir ibretli bir hadis-i şerif. Demek ki bir mümin etrafındaki ulaşabildiği yüreğin ulaşabildiği her şeyden mesul. Gena bak yerde ve gökte ne varsa amade kıldım buyuruyor. Bir emanet olarak diyor yoksul emanet sana, hasta emanet. İlşat bekleyen insan emanet sana. Emri bil mağruf yapmakla o memursun, mükellefsin, mesulsun. Yine Sadı Şiraz'ın güzel bir şey var. Dertlerden kurtulmak istiyorsan dertlerin derdine merham ol. En büyük dert de Allah korusun bugün İmanını kaybedenler, yoğunlu şaşıranlar, çıkmaz sokağa girenler. Onlar karşısındaki bir tefekkür edebilmek. Efendimizin bir ikazı var, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Benim ümmetim para ve mala çok değer vermeye başladığında, İslam'ın heybet ve azimeti onlardan gidecek. İyiliği emredip kötülükten sakındırmaktan da, Vahyin bereketini yani Kur'an-ı Kerim'i idrak etmekten de mahrum kalacaklar. Bunu Efendimiz bir ikaz olarak bu hadis-i şerifinde bize bildiriyor. Ayette de o takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Sırf bu maddi imkan değil her gücümüzü harcayabilmek.